İlk terim, ilk duracağımız ıstılah, iman ıstılahıdır kardeşler, iman terimidir. Onun üzerinde duracağız. Bundan önce imanla alakalı ben 15-16 ders yapmıştım. Ee, bir seriye devam ediyorduk. O 10-15-16 derslik seri yarım kalmıştı. Tamamlamaya muvaffak olamamıştım. Ee, yine ayrıyetten Ehl-i Sünnet'te iman adı altında ayrı bir ders serisi yaz, yapmıştım İzmir'de.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 ee, şeylerin çoğunu ben işleyememiştim ee, ve anlatmak istediğim birçok şey var imanla alakalı, imanın tanımıyla alakalı imanın ehli sünnet indinde nasıl anlaşıldığıyla alakalı anlatmak istediklerim çok fazla ee, bunlara muvaffak olamamıştım ancak elhamdülillah bu ders serisinde Allah'ın izniyle önümüz açık olduğu için ee, çok uzun ve geniş bir şekilde imanın müsemması üzerinde duracağız ve daha önce hiç anlatmadıklarım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 İslam'da ortaya çıkılmış ilk bidat, iman meselesiyle alakalı olan bidattır. Şeyhul İslam, bakın kardeşler, Şeyhul İslam'ın biz El İstikame eserine baktığımızda, İstikame eserine baktığımızda, yine kardeşler biz Mecmul Fetava eserine baktığımızda Şeyhul İslam'ın, Keza onun talebesi İbn-i Recebul Hanbeli'nin Cami'ul ve vel Hikem adlı eserine baktığımızda, Bunu bu şekilde belirtmişlerdir. Demişlerdir ki,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 İşaret eden sözleri var İbn Battan'ın da. Ancak şimdi kardeşler bakın İbn Teymiyye Rahimullah'a baktığımızda İbn Teymiyye Rahimullah imanın tasdik etmekle eş anlamlı olduğu anlayışını hata kabul etmiştir. İbn Teimiye iman lugatta tasdik etmektir. İman lugatta tasdik etmekle eş anlamlıdır görüşünü hata bir görüş olmakla ne yapmıştır? Nitelemiştir.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 Ve size dese ki kardeş bana imanı anlat. Ehli sünnette iman nedir? Ona kısacası imanı şu şekilde tarif ederiz. Deriz ki kardeş iman ehli sünnetin indinde şu beş rükün üzerine bina edilir. Bir, dil ile söylemek. iki kalp ile inanmak. Üç, azalarla amel etmek. Dört, itaatle artması. Beş, masiyetle eksilmesi deriz. Bu adama,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 Ve onların sözleri bizim için hüccettir. Bugün bir, birileri İbn Teymiye'yi reddeder. Sen de onun âlimi mesela diyelim ki İmam Rabbani reddedersin. Ama ne sen Hasan-ül Basri'yi reddedebilirsin ne de işte mesela o tasavvufçu. işte veya ne bileyim o eşari veya ne bileyim o işte ee, mutezile ne yapabilir? Bu dönemi ne yapamaz? İnkar edebilir. İnkar edemez. Yani bizim elimizde kat'i ne var burada?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 Ebu Bekir el-İsma'ili var. Hafız Ebu Bekir el-İsma'ili. Bunun İ'tikad-ı sünne ehli Sünnet. Sünnet'in İ'tikadı adlı bir eseri var. Diyor ki orada, Diyor ki orada, Yekulûne, ne? i Sünnet der ki, innel i imâne kavlun ve amelun ve ma'rifetun. Muhakkak ki iman, söz, amel ve ma'rifettir. Yezidu bit ve yenkusu bil-ma'siyeti. İtaat ile artar, Allah'a itaat etmek ile artar ve maasiyet ile ne? Günah işlemek ile ne olur? Eksilir. Yine baktığımız zaman mesela kardeşler İmam Şafii'nin sözüne bakın. Bunu El Lalekâi eserinde söylüyor. İmam Şafii bakın şu ibareleri kullanıyor. vakanel al icma'u mina sahabeti ve tabiine waman bagdhem min man Sahabelerden, tabiinden ve kendisine ulaşmış olduğumuz kimselerden icma şu şekilde varid olmuştur. Nedir? Ennel imane kavlun ve amelun ve niyetun. Muhakkak ki iman, söz, amel ve niyettir. La yuczi vahidun mine selâfeti anil âkâr. Bu, bu üçünden herhangi bir tanesinin olmaması diğerini caiz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 Kalp ile tasdik, azalarla amel olup, itaatle artar, masiyetle ne yapar? Eksilir. O zaman meseleyi toparlayacak olursak kardeşler, imanın ıslahı anlamına şöyle diyebiliriz. Bakın bu imanın ıslahı anlamının tam tarifini veriyorum. İman kalp ile tasdik, Dil ile ikrar ve azalar ile amel olup, itaatle artar ve masiyetle eksilir. İman kalp ile tasdik.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 bid'un ve 70 şube. İman 70 küsür şubedir. İman yetmiş küsur şubedir. A'la-hı la ilahe illallah. Bunların bu şubelerin en üstünü la ilahe illallah sözüdür. Ve adnaha en aşağısı ise derece olarak imatatul eza anı tarık. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır.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 اَعْلَاهَ قَوْلُ لَا اِلَٰهَ En üstünü la ila illallah sözüdür. Burada var mı? Yok. Yok. وَاَدْنَاهَ اِمَاطَةُ الْاَذَا عَنِ الطَّرِيكِ Bunun en aşağısı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Burada var mı? Yok. Yok. En son ne diyor? وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْا۪يمَانِ Hayâ da imandan bir şubedir. Bakın kardeşler, haya hangi amel? Kalbi amel değil mi? Evet. Bakın kalbi ameli ne yaptı?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 Hayır. Kendisi hakkında, kendisi hakkında meşru olan bir ameli terk etmedi. Çünkü hayızlı kadının namaz kılması meşru değildir ki kendisi hakkında. Evet, kendisi hayızlı hakkında. olmayan, hay, hayızlı olmayan Fatma hakkında meşrudur. Evet. O bulunduğu halin isbette ele alırsa. Ama hayızlı olmayan Ayşe için mesela meşru değildir. Anladık mı kardeşler? O yüzden bu kadın meşru olan bir ameli terk etmiş midir sözüne biz baktığımızda, evet.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 Evet. Dil ile, kalp dille ikrar. Kalp bile tasdik. Azalarla amel. değil mi? Artması ve eksilmesi. Bakın dil ile ikrar dedik. ikinci kalp bile tasdik. İşte bu tasdik var ya kalp ile tasdik. Kalp ile tasdik var ya. İşte kardeşler. Ta Tastikte de artma ve eksilme vardır meselesi. Tamam. Dördüncü meselemiş neymiş? Tastikte de artma ve eksilmenin olması meselesi. Mesela...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 Dalaletleri vardır ama biz iman meselesinde i̇bn hazm ele aldığımızda, mesela Fisal eserine baktığınızda görürsünüz, orada mesela İbn-i Hazm imanı anlatırken aynı Ehl-i Sünnet gibi anlatır. Ama bir noktada yerilmiştir. Bir noktada Ehl-i Sünnet tarafından yerilmiştir. O da nedir biliyor musunuz kardeşler? i̇bn Hazım Hazm imanı Ehl-i Sünnet gibi anlatır ama tasdik meselesine geldiğimizde,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 Ee, ve işlemeye devam edeceğiz inşallah. Ee, ve serimizde kalan diğer meseleler de eee göre devam edecek inşallah. Allahu alem ve sallallahu ve selle Nebi Muhammed'in ali ve ashabı